Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in ve ba'dim. Kardeşler Esma-ül dersinde bugünkü işleyeceğimiz isimler Es-Samet, Er-Razık ve Er-Rezza. Üç isim inşallah Teala. Es-Samet kardeşler Kur'an-ı Kerim'de bir tane ayette geçmekte. İhlas suresinde "Kul هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اَلّٰهُ De ki o Allah birdir, ehaddir ve Allah samettir. Manasına geçeceğim az sonra. Bir de hadis-i şerifte daha önce görmüştük. İsmi Azam'ın kendisinde bulunduğu ifadesi geçen bir hadis-i şerif vardı. Sünnetlerde gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı dua ederken görüyor. Ve ettiği duanın içerisinde de kullandığı lafızlar dikkatini çekiyor. O lafızları bize sahabi Abdullah bin Bureyde babasından olmak üzere Bureyde radıyallahu an o lafızları ezberlemiş. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam gördüğünde adam şu lafızlarla dua ediyordu. Bu dua üzerine aleyhissalatü vesselam dedi ki Allah'tan dua edildiği zaman icabet edeceği ve istekte bulunduğunda da o isteği vereceği dilekte bulundun. Yani ismi azamıyla dua ettin. Allahu Teala Teala'ya ismi azamıyla yani en büyük ismiyle dua ettin. Dolayısıyla bu ismi kullanıp da Allah'tan bir şey istedin mutlaka Allah onu isteğini verir. Sen duana icabetler eder diyor. Ee, biz Müslümanlar için önemli bir kısa yol, önemli bir işaret, müjde bu. O lafızın içerisinde Samet ismi var. Şu lafızlarla dua diyor bu sahabe-i kişi. ve inni es'eluke enni eş'hedü enneke entallah. Ey Allah'ım ben senden senin Allah olduğuna şehadet ederek senden isterim. ve inni es'eluke enni eş'hedü enneke Entallah, Allah. Hmm. La ilahe illa ente. Senden başka hak mağbut yoktur. El ehadü samedü lezî lem yelid ve lem yuled. Senin ehad olduğuna, tek olduğuna, es-samed olduğuna efendim, doğurmadığına ve doğurulmadığına, doğmadığına şahitlik ederek senden isterim. Ve lem yekun lehu küfüben ehad. Ve hiç kimsenin senin dengin, küfürün olmadığına şahitlik yaparak senden isterim. Diyor sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, işte bu dua var ya, bu dua ismi azamın içinde geçtiği, allah Teala'ya bununla dua edildiği zaman onun bu duayı kabul ettiği ve isteğini verdiği duadır. i̇sm azam var çünkü içinde. Diyor. Neler geçti bakın. Bunun içerisinde bizim şimdi kadar gördüğümüz veya göreceğimiz hangi isimler geçti? İlah geçti, Ehad geçti, Samet geçti. Allah da geçiyor aynı zamanda. Evet Allah'a da dahil edelim. Dört tane isim. Azam ne demek? En büyük isim. En değerli, Allah'ın en çok sevdiği isim. Diye geçiyor. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla dua isek bu lafızlarla etmemiz lazım. Bu lafızlarla, bu sırayla, bu modda istersek biz de, biz de o isteği yerine getirilen, duasına icabet edilen kişi olabiliriz. O yüzden bu duayı ezberlemek lazım. Şimdi geçelim esamet es kelimesinin sözlük anlamına. nedir? Hangi manaya gelir esamet? Lisanul Arapta samet kelimesi kendisi olmadan hiçbir işin halledilemediği, sözü dinlenen efendi kimse demektir. Bazı böyle becerikli insanlar vardır, bir yerlere çekip çevirir. O olmadan şunu şöyle yapın. Bunu böyle yapmayın. Şuna dikkat edin demeden onun istediği gibi olmaz işler. Yamuk olur, eksik olur, noksan olur. Oraları çekip çeviren birileri var. İşte buna samet deniyor Arapçada. Samet. Tüm ihtiyaçlar ona yönlendiriliyor. O ihtiyaçları karşılıyor. Efendim ihtiyaçlarla ilgili müracaat noktası o. Bu kimseye Arapçada samet deniyor. Allahu Teala Hakkındaki anlamı da bu minvalde. i̇bn Cerir Rahimullah diyor ki tefsirinde ötesinde bir başkasının bulunmadığı kendisine dayanılan, itimat edilen efendi demektir. Şerefli kimseler için bu kullanılır. Şerefli, üstün, ağzına bakılan kimseler içinde samet kelimesi kullanılır diyor. İmam-ı da buna yakın ifadelerle ihtiyaçlar kendisine havale edilen, tevcih edilen, yönlendirilen kimse demektir. Es-Samed'e. İmam Hattabi de rahimehullah şekh Dua isimli kitabında her konuda tüm ihtiyaçlar ve sıkıntılarda kendisine teveccüh edilen efendidir Es-Samet. Her konuda insanların İnsanların içerisinde Sametler de var. Yani ihtiyaçlar kendisine tevcih edilen. Ya şu adam olsa da şu iş şöyle bir derli toplu bir hale gelse, bürünse veya eksiksiz, sorunsuz hale dönse diye ağzına bakılan, eline bakılan, direktifine bakılan insanlar vardı. Onlar da Samet'tendir. Ama Allahu Teala için es ismi insanlar gibi böyle kısıtlı, sınırlı değil. Her ihtiyaç için, her sıkıntıda kendisine yönelen, herkesin müracaat ettiği. İnsanlarda birisi mesela ekonomik hususlarda yeterlidir, siyasi konularda eksik, eksiktir. Veya efendim idare hususunda iyidir ama muamelat ahlak hususunda kötüdür. eksiktir, noksandır. Allahu Teala böyle değil. Allahu Teala her mahlukun her ihtiyacında dönüp müracaat ettiği ve o müracaatlara cevap bulabildiği, karşılık gördüğü ve o karşılığında eksiksiz gördüğü kimse demek es -hamet. Dolayısıyla bunu tercüme ederken genelde e, alemler, herkesin kendisine muhtaç olduğu ama onun kimseye muhtaç olmadığı diye tercüme eder es -hamet. Neymiş? es herkes kendisine muhtaç. Herkes kendisine yöneliyor. Herkes ondan istiyor. O ise kimseden isteme ihtiyacı duymuyor. Kimse e, onun müracaat edebileceği bir konumda değil. Herkes kendisine muhtaç. O kimseye muhtaç değil. Bundan dolayı tefsirlerde bu Samet isimde, efendiliği en son noktaya varmış olan kimse demek. Allah-u Teala için. Efendiliği, yücelliği, iş bitireciliği müracaat edilen en son nokta zirve noktası. Yani onun dışındaki sametler hep eksiktir, kusur olduğu nokta i̇bn es savaygul Mürsel isimli kitabında da der ki Es-Samet olan Allah hayırlı hasretlere ve övgüye layık vasıflara bolca sahip bulunmasından dolayı kalpler hem korkarak hem de arzu duyarak kendisine yönelir. Bundan dolayı Es-Samet denmiştir. Yani Allahü Teala'dan insanlar hem korkarlar niye? Çünkü korkulacak en cüce varlık odur. Onun daha fazla korku kimseye duyulamaz. Azabı şiddet, çetin bir azap çünkü. Rızası çok değerli, azabı çok çetin. Bundan dolayı en çok ondan korkulur ama en çok ona arzu duyulur. Çünkü birçok özelliğiyle beraber yaratandır, zlandırandır, işleri idare edendir, efendim kulların isteklerine zaaf verendir hem korkarak hem arzu duyarak kendisine yöneldiğimiz allah Teala Es-Samet'tir. İbn-i Teymiye Rahim ve Es-Samet ismi hakkında konuşurken diyor ki, insanlar içerisinde samet olan kimseler vardır ama yaratılmış varlıklar dağınıktır ve parçalı kabiliyettedir. Yani mükemmel her kabiliyeti kendisine toplamış insan yoktur ve kabiliyetler çok olsa bile mutlaka o da muhtaç ihtiyaç duyar. Sevgiye ihtiyaç duyar, ilgiye ihtiyaç duyar, işlerinin görülmesine ihtiyaç duyar. Mümkün değil bir insan her iş yapmasına imkan yok. Muhakkak bundan dolayı başkalarına muhtaçtır ama her şeyin kendisine yöneleceği ve kimseye yönelmeyecek olan Allah'tır. es olan Allah'tır. Başkası değildir. İmam-ı Sadi Rahimahullah Sadi tefsirinin sahibi Behçet-i kulubul isimli kitabında diyor ki bu Es-Samel ismi hakkında her türlü ihtiyaç ve sıkıntı haline kendisine teveccüh edilir. Yani kendisine müracaat edilir. Yönlenilir. Rahman suresinin nitekim Allah-u Teala der ki men مَنْ فِي vel وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerdeki herkes ondan ister. kulle يَوْمِنْ هُوَ O her gün yeni bir iştedir. Her an yeni bir yaratma halindedir. Yeni bir işle meşguldur. Peki Es-Samed ismine biz Hakkınca kavrar ve iman edersek bunun insanın kalbinde oluşması gereken meyveler, semereler nelerdir? Birincisi, biz gerçekten Allah'ın her türlü ihtiyaçları giderdiğini, her türlü sıkıntıyı bertaraf edip kullan uzaklaştırdığını ve insanların hatta tüm mahlukatın akın akın onun kapısına yöneldiği, koşuştuğunu gördüğümüzde ona mükemmel üst derecede bir sevgi duymamız gerekir. Çünkü insanlar yani kendileri gibi yaratılmış ama cevvat olan, mülk sahibi bon bonkör, cömert, yardımsever, iyiliksever. insanlar ne yaparlar? Sever. Severler. En sevdiği insanlar onlardı değil mi insanlar? O insanların hepsinin üzerinde bir lütfa sahip olan ve o insanların hepsi bir araya gelseler bile çözemeyecekleri sorunları, dertleri tasaları, insandan kaldıran gideren Allah-u Teala'yı sevmek tabii ki bundan çok daha üst derecede olmalıdır ikincisi de madem Allah samettir yani tüm kullar ona yönelir ondan ister Allah da tüm istekleri yerine getirmeye kafidir hücre etmektedir o zaman insan mükemmel manada Allah'a tevekkül etmelidir Allah'a yönelmelidir ona bağlanmalıdır işlerini ona hual etmelidir geçen hafta gördüğümüz el vekil el -Kefil ve el kafi isimlerinin gereğini yapmalıdır çünkü samet olan Allah'tır kullarına vekil olan Kefil olan, yeterli olan. Allah ise samet de Allah ise o zaman başkasına kefalet vermeye, vekalet vermeye, başkasını kafi olarak aramaya gerek yok. Allah tevekküle en hak sahibi ve en üst noktada, uç noktada buna hak sahibi olandır. O zaman kulun Allah'a hakkında tevekkül etmesi gerekir. Böyle olunca da üçüncü bir etkisi, madem Allah isimlerinde, sıfatlarında, fiillerinde, kümranlığında, sametliğinde üst noktadadır. O zaman onu tazim etmek gerekir. Ona hamd etmek, ona şükretmek ve onu senadif övmek gerekir. Bu da üçüncü, hakkınca samet ismine inanan kimsenin kalbinde oluşması gereken etkidir. Dördüncü etkisi ise az önce hadiste okuduk. Madem Allahu Teala samettir ve bunu hiç başa kalkmadan, eziyet zulmetmeden, veya e, insanları kırmadan, incitmeden bu işi yapıyor, hakkınca yerine getiriyor. O zaman bu isimle, Allahu Teala'nın Esamet isimle Allahu Teala'ya dua edip tevessül etmemiz, Mesihü siddi sallamın da bu işi yapan kimseyi övmesi gibi, o övülen işe bizim de sarılmamız gerekir. Esamet es ismiyle Allahu Teala'ya manasını bilerek yönelip Allah'tan samet ismine istemek. Dolayısıyla bu isim Allahu Teala'ya Veseli yapmamız gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua demirisini görüyor ve yaptığı işin güzelliğini dile getirecek diğer insanlara teşvik ediyor. Dolayısıyla biz de teşvik ediyor. Evet. Çünkü ne diyor? Bu dua güzel bir duadır. Bu duanın içerisinde Allahu Teala'nın izamet ettiği, isteyene istediğini verdiği ismi azamı vardır. Bu ne demektir? Ey ümmet size bunu ezberleyin, buna gibi dua edin, isteklerinizi bununla yapın diyor. Allahümme inni es'aluke... ''Ey Allah'ım ben senden istiyorum.'' Neyle? ''Enni eşhedü enneke entallahu.'' ''Ben senin Allah olduğuna şahitlik ederek senden istiyorum.'' Bir, ''La ilahe illa ente.'' ''Senden başka ibadete hak sahibi olmayan olduğunu dile getirerek senden istiyorum.'' İki, ''El ehadü samedüllezî lem yelid ve lem yulet.'' ''Senin ehad, samet, doğmayan, doğurmayan olduğunu dile getirerek senden istiyorum.'' Velem yekun lehu küfü ve nehat. Beşincisi. Hiç kimsenin denk olamayacağını dile getirecek, onunla şehadet ederek senleyin. Evet. es ismini öğrenirsek, kavrarsak, bu şekilde Allahu Teala'ya tevessül etmemiz var. gerekir. Bu sözün devamını da Allah'tan istiyoruz. Mesela, evet. en tağfirali zunubi. Manası, en tağfirali zunubi. Benim uyahlamın hepsini bağışlamanı istiyorum. Nitekim, bir sahabeyi, Buna benzer bir lafızla, İsmi Azam'ın geçtiği bir lafızla, önce o lafızı söylüyor, sonra devamında en tağfıra li yedunûbi fe inneke lâ yagfiruzdunûbi illâ'in'' ''Çünkü seninle başka günahları bağışlayan yoktur.'' diyor. Diyor ki bütün günahları bağışlandı. Niye? Çünkü İsmi Azam'ı kullandı. İsmi i geçen lafızı ezberleyeceğiz, manasıyla beraber ezberleyeceğiz, onu söyleyeceğiz. Hemen arkasından isteğimizi Rabbimize arz edeceğiz, mutlaka kabul ediliyor. İkinci ve üçüncü isim ise aynı kökten türeme. Rızık kökünden türeme. Er-Razık er-Rezzak. Rızık, rızık veren demek. Rezzak da çok rızık veren. En iyi rızık veren. İsmi taf değil diyoruz buna. Gafur ve gaffar gibi. Gafur bağışlayan, gaffar çok bağışlayan. Er-Razık ismi Kur'an-ı Kerim'de Hayrul ul diye geçiyor beş defa. ver ve ente Hayrul ul Maide suresi 114. ayet. Sen bizi rızıklandır. Çünkü sen rızık verenlerine rızıklandıran en hayırlısısın. En üstünüz. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de beş ayrı yerde geçiyor. Hayrur razıkıyın, Rızık verenlerin en hayırlısı. Bir de hadiste geçiyor. Er-Razık ismi. O da bir dönem Medine'de bazı yiyeceklerin, erzakın fiyatları yükseliyor. Piyasada bir dalgalanma oluyor. Bizim ülkemizde dünyada sıklıkta olur bu. Her ülkede farklı dönemlerde farklı şeyler bazen artar bazen düşer. Özellikle de kıtlık dönemlerinde olur bu yiyecek çiçekte biliyorsunuz. Öyle bir dönem geçirmiş Medine. Sahabe-i İkram sallallahu aleyhi ve sellem e müracaat ediyor. Diyor ki Ya Resulullah Allah'a dua et. Allah fiyatları düşürsün. O fiyatlar yüksek. fiyatları düşürsün. Bazı dönemlerde fiyatlar artar. Böyle bir dönemde Allahu Teala ya müracaat etmesini istiyor sahabe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna huvel musairu. Şüphesiz ki fiyatları ayarlayan dalgalandıran Allah'tır. Piyasanın fiyatın o ayarlar zaten. Kimisini yükseltmesi, kimisi alçaltması onundur zaten. Onun takdiridir, onun hükmüdür. Devamında el-kabit o kabittir. Bazen daraltır. El-basit bazen yayar, genişletir, çoğaltır. Er-razık o rızık verendir rızıklandırandır. Dolayısıyla ben buna karışmam diyor. Zaten bu Allah'ın işidir diyor. Bu piyasayı dalgalandıran, bazı şeyler yükselten, bazı şeylerin fiyatını alçaltan, düşüren, bazen piyasadan malı çeken, bazen piyasaya bol yiyecek içecek sunan, dolayısıyla genişleten Allah'tır diyor. Dolayısıyla ona karışmam diyor. Er-Razık ismi bu şekilde. Er-Rezzak ise çok rızıklandıran, bir defa geçmekte Kur'an-ı Kerim'de Zahrat suresi 58. ayet inna Allahu ve dul şüphesiz ki Allah rezzaktır. rızıklandıran, rızık verendir, çok rızık verendir ve metin yani sağlam kuvvet sahiptir Allah. Sözlük manası nedir razık veya rezzakın. rezak, razığın İsmi taf değil. Yani çok yapan, çok iyi yapan, daha güzel yapan, en iyi yapan manalarına gelir. Her ne için kullanırsa kullansın. Razık'ın manası herhangi bir nimete, lütfa, ikrama kavuşmak. Yiyeceğe, içeceğe, giyeceğe kavuşmaktır. Rızıklanma. O rızkı, lütfu veren, ikram eden kimse ise razık, rızıklandıran diye isimlendirilir. Razık, rızıklandıran, rızık veren demektir. Bunun aslı yiyecek, içecekten türemiştir. Hani derler ya erzakım tükendi diye. Erzak. Nedir erzak? Rızıklandığımız yiyecek içecektir aslında sadece. Ama bu daha geniş kavramda kişinin ihtiyaç duyduğu her türlü geçim maddesinde içerir. Dolayısıyla razık nedir sözcük manası? Kişinin geçimini temin eden geçineceği şeyleri ona veren, lütfeden ikram eden, maaşını veren mesela. Geçimini temin eden kimse manasına gelir. Razık. Bundan dolayı rızkın ulaşmasına vesile olan herhangi bir kimseye de razık denir. Yani falanca ihtiyaç sahibi diye filancaya söyledik, o filanca ona verdi. Biz burada aracı olduk. Bize de razık deniyor bu arada. Kelime manası olarak. Rızka vesile olan, rızkı veren, rızıklandıran ve rızka vesile olan manasına geliyor. İnsanlar için kullanılır bu razık ismi. Bundan dolayı zaten Allah-u Teala, hayrul razıkayın diyor Kur'an-ı Kerim'de. Rızık verenlerin en hayırlısı. Yani Allah dışında da rızık verenler var. Ama asıl rızık veren ve en hayırlısı kimdir? Allah'tır o manada. Allahu Teala hakkındaki manası ise mahlukunun, mahlukatın rızıklarına kefil olan, her bir canının ayakta kalmasını sağlayacak azığı sağlayan, yaratan, var eden demektir. Ki bunun için kafir, mümin, efendim iyi, kötü, cin, insan, hayvan olması gerekmiyor. Tüm mahlukunun rızkına kefil olan Allah'tır. Hepsinin rızkını üzerine almış. Öyle ki bakın Ankebut suresinde ve Hud suresinde iki tane ayet var. Ankebut suresinde 60. ayet Hud suresinde 6. ayet. Ve keeyyin min dabetin la kahmine ha. Nice dabbe yani böyle hareket eden canlı vardır ki varlık vardır ki onlar rızkını taşıyamazlar elde edemez. Allahu o ha ve iyyakum. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. Bununla ilgili bir kıssa anlatmışlardı. Bir davetçi anlatmıştı. Bunu geri için aktarmakta fayda var. Çünkü hikayeler akılda kalıcıdır. Bir ilim ehli kişi evinin hemen yanında bir kuşun her gün belli saatlerde gelip bir şeylere bırakıp gittiğini görüyor bir yuvaya. Böyle bir şey görürseniz ne düşünürsünüz? Yavrulamış, yavrusularını besliyor diye düşünüyorsun. Ama bu yavru beslemenin belli bir süresi vardır. Bu her gün geliyor, her mevsim geliyor. Yıl boyunca geliyor, hiç bırakmıyor. Bundan dolayı diyor ki ya bu dönem yavru besleme dönemi değil ki. Ben bunu merak ettim, bunu öğreneceğim diyor. Bir gün çıkıyor ağacın tepesine, bir bakıyor ki ağaçta bir tane gözü görmeyen kör yılan. O kuş her gün geliyor, yılanların rızkını oraya bırakıyor, gidiyor, her gün. Bu yılanı kim rızıklandırıyor? Allah'a emanet olun. Neyle rızıklandırıyor? Bir kuş vesilesi. <gülüyor> hani alemlerin Rabbi diyoruz ya, tüm mahlukatın sahibi, efendisi, terbiyecisi o. İşleri idare eden o. Kör bir yılan rızkını temin edebilir mi? Kör edebilir ama muhtemelen başka bir hayvanın yemi olur. Oradan düşerse bir daha tekrar çıkamayabilir. Allahu Teala bir kuşu kör bir yılanı beslemek için görevlendirmiş. Hani dedik ya nice dabe hareketli varlık vardır ki rızkını taşıyamaz. Allah onu rızıklandırır. Onu da siz de Allah rızıklandırır. Gerçekten de böyledir. Rızıklar Allah Azze ve Celle'yle de. Müslümanlar da bunun hakkınca şuurunda değil ama en azından bunu biliyorlar. Bundan dolayı hiç dinle, diyanette alakası olmayan bazı insanlar bile görürsünüz. Kapısına yazarlar? Er-Rızkü Allah. Rızık Allah'ın elindedir. Allah'ın üzerinedir. Er-Rızkak Allah'tır derler insanlar. Rızkımız Allah'ın üzerinedir derler. Ama buna, yani dilimizde söylediğimiz gibi kalbimizle de söyleyerek teslim olmamız gerekli. Çünkü mahlukatın tamamen, hareketli tüm mahlukun rızkını Allah Azze ve Celle denmekte aslında rızık sahibi odur. Ki Allahu Teala kendi elinde olan bu rızık kapısını bazen insanlar eliyle başkalarına ulaştırır veya bazen insanlar eliyle hayvanlara ulaştırır. Az önceki örnekteki kuş eliyle yılanı ulaştırdığı gibi. Hud suresinde 6. ayette de ve ma'min da'betin fil erdi yani yer ne kadar dabbe varlık varsa İlla onların rızkı Allah'ın üzerinedir diyor. Ne kadar canlı varsa, yani insan cinsinden kaç varlık varsa, cin cinsinden kaç varlık varsa, hayvan cinsinden kara hayvanı, deniz hayvanı, hava hayvanı, kaç varlık varsa, hepsinin rızkı Allah Azze ve Celle'nin üzerinedir. Bundan dolayı Allahu Teala Hayrur razıgındır. Bundan dolayı Allah rezzaktır. Allah'tan başka rezak yoktur. Bu sebeple razık isim olarak söylenebilir ama Rezzak isim olarak verilmez çünkü en iyi rızıklandıran Allah Teala'dır. İbnü'l-Esir rahimehullah er şöyle tarif ediyor: Rızıkları bahşeden, yaratılmışların erzakını veren ve o rızkın onlara ulaşmasını sağlayandır. Sadi de Allahu Teala tüm kullara Rezzak ismiyle rızkını ulaştırmaktadır. Bütün canlıların rızkı Allah'ın üzerinedir der. Ve der ki rızık iki türlüdür. Bir, onların bedeni ihtiyaçlarını karşılayan her şeye genel rızık denir. Bu iyi kötü ayırt edilmeksizin herkese verilir. Bir de özel rızık vardır ki bu kalplerin rızkıdır. Kalplerin rızkı nedir? İlimdir, imandır, hidayettir. Kalplerin rızkı da budur. İşte bu rızkı da Allahu Teala kime verir? Sakınanlara verir. Kendisine sakınanlara verir. Allah Teala onlardan yapsın aziz elimizler. Çünkü nize kalp sahibi var, kalbi anlamıyor. Hakkı görüyor, hakka yönelmiyor. Batılın batıl olduğunu fark ediyor, ondan el çekmiyor bir severim. Bundan dolayı Allah Teala kimi ilimle, imanla, efendim salahla düz düzgünlükle rızıklandırmışsa ona hem dünyada güzel rızık veriyor demektir. Hem de ahiretteki en büyük rızık odur. Ahiret rızkını dünyada peşin vermiş demektir. Çünkü o en büyük rızık olan cennet rızkına gidecek kapıdır. Bu iki değerli isme, Er-Razık ve Er-Razzak isimlerine iman ettiğimiz zaman bunun bizde ortaya çıkması gereken etkiler nelerdir? Bir, Allah hakiki rızkın sahibi ise, er Allah ise o zaman sadece O, o sevilmelidir. Sadece onun kulluk edilmelidir. Onun seveceği eşleriyle ona hiçbir şeyi ortak koşmamalıdır. Çünkü Allahu Teala müşrikleri kınarken, müşrikleri levme ederken bu hususunu gündeme getiriyor. Yunus suresinde diyor ki Allahu Teala sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor diye bir sor bakalım. Onlar. Kime sor diyor? Mekke müşrikleri. Onlara da Allah diyecekler. O zaman diyor ki o halde nasıl sakınmıyorsunuz? De onlara. Yani hem Allah'ın rızık verdiğini biliyorsunuz. Tüm rızkın onun elinde olduğunu dile getiriyorsunuz. Kabul ediyorsunuz. Sonra sakınmıyorsunuz. Ona eş koşmaya veya ibadet etmemeye ondan sevmeye devam ediyorsunuz. Hiç sakınmıyor musunuz? De onlara. Bu husus Allahu Teala'nın gündeminde. Yani ben rezzaksam, rızık benim elimdeyse o zaman ben sevilmeliyim. Ben itaat edilmeliyim. Bana eşler benzerler yapılmamalı demek istiyor. Ölünmesi olması gerekir. İkincisi Az önce söylediğimiz şeyin kalplerde bu olmanız gerekir. Nedir? Rızkın Allah'a ait olduğunu, Allah'ın üzerine aldığını, rızka kefil olduğunu biz biliyoruz, dile getiriyoruz ama kalp bazen böyle söylemiyor. Kalp sanki dünyevi rızkımıza bazen azam oldu mu ki Allah'ın takdiriyledir. Bazen daralma, müşkilat gözüktümü hemen kalpler meyledebiliyor. Allah acaba hangi hamdan dolayı beni bu şekilde daraltıyor veya hikmeti gereği bu işte bir hayır vardır diye düşünmek yerine falanca iş sahibi beni işlerine oldu. Falanca adam bana tuzak kovdu, Falanca iftira attı diye başka rızıklar başka razıklar peşine düşüyoruz. Bu olmaması gerekir. Eğer Allahu Teala rızkın kefili ise o zaman buna kesin bir surette iman gerekir. Diğer razık gözüken insanlar sadece vesiledir onun. 3. etkisi kafirler çeşit sebeplerle. Ki o sebeplerden birisi de ahiretteki paylar dünyanın peşine verildiği için dünyevi hususlar daha geniştir, daha da İmkanlar daha çoktur online elinde. Kafirler Müslümanları daraltmak istedikleri zaman, bu İslam beldesinin de olabilir, dünya üzerinde olabilir. Bu rızkı daraltmayla terbiye etme metodunu ta geçmişten beri kullanmışlardır. Bundan sonra kullanacaklardır. Bunu bilmek gerekir. İmkan sahibi kafirler veya din düşmanları veya din üstünde gevşek olan refah sahibi insanlar, dindar insanları daraltmak veya istediği kanala tercih etmek veya bir şekilde terbiye etmek isterlerse bu rızık vericiliği ellerindeki imkanın bolluğunu kullanır ve bununla insanları daraltarak terbiye etmek, istedikleri kanala yönelmeye gayret ederler. Bu eskiden beri kullanılan bir silahtır. Biz buna hazır olmalı. Böyle bir silahla tehdit edileceğimize hazır olmalı ve bunun da Allah'tan geldiğine daima teslimiyet göstermeliyiz. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Mekke'deyken 3 sene boyunca ne yaptılar? Boykota maruz kaldılar. Öyle ki bir mahalleye dışarıdan yiyecek içecek sokulması yasaktır. Ne için? Sırf imanlarına iman ithalarından vazgeçsin diye. Dedik ki kafirler eskiden mevsim silah olarak kullanırlar diye. Medine'de münafıklar ban lideri yönetiminde münafıklar bir seferden dönüyorlar. Diyorlar ki münafıkın suresine giriyor bu ayette. Humilletine yekuluna la tunfiku ala men Diyorlar ki onlar o münafıklar. Resulullah'ın etrafındakiler infak etmeyin de ona da asna gitsinler. Yani rızkları azalsın, darlık görsünler, rızkları azalınca onun etrafından dağılıp istemeyen onu terk etsinler diyor. Yani münafıklar da bu silahı kullanarak bu yöntemi kullanmaya devam ediyorlar. Allahu Teala ise buna cevap veriyor. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ ve وَالْاَرْضِ Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'a aittir. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقَنَا لَا يَفْقَحُونَ Ama münafıklar bunu anlayamazlar. Münafıklar anlayamazsa Müslümanlar da mı anlamayacak? Müslümanlar da bunu anlayacaklar. Bilecekler ki rızık Allah'ın elindeyse Allah bazen hikmeti gereği bazen imtihan gereği insanların rızklarını azaltabilir daraltabilir nitekim bazı ayetlerde geldiği üzere Allah hikmeti gereği bazen bol verir bakar kul bununla ne yapıyor bazen daraltır darlık anında ne yapıyor bakar Allah-u Teala İmtihan bitmedi ki iman ettik demekle cennete gireceğimizi imtihan edilmeyeceğimizi zannediyoruz. İman ettik dedik oh doğru cennete. Bu, öyle kolay değil. İman iddan ispat ister. İman iddian ispat ister. Bir daha söyleyeyim mi? İman iddiası ispat ister. İspat edeceksin iman ettiğini. Kalben de iman ettiğini ispat edeceksin. Bu yüzden bazen darlık olabilir. Maddi darlık. Bazen ruhi darlık olabilir. Bazen işlerin yoluna gitmeyebilir. Bazen Allah-u Teala bereketi alabilir. Evinden, kazancından, ortamından huzuru saadeti alabilir. Bunun birinci anlayacak sebebi acaba itaatinde bir eksiklik mi var? Çünkü Allah bir topluluktan onda bulunan değerleri onlar terk etmezse onda bulunanları o nimetleri almaz. İkinci olarak da bir hata kusur eksik tespit edememişsek o zaman Allahu Teala imtihan edip ediyor diye sabretmemiz gerekir. Rızık talebinin Allahu Teala yapması gerektiği gibi bazen rızık elinde olan genişlik sahiplerinin de Müslümanlar terbiye adına bu silahı kullanacağına da hazır olmak lazım. Bir başka etkisi insan kendisine bir tas çorba verene muhabbet besler. Şeker damjacılarımız var. Bir tane şeker verene muhabbet besler, sevgi besler değil mi? Allahu Teala rızıkların hepsinin sahibi ise o zaman bu hususta en fazla muhabbeti kime kadar? Allahu Teala. Allah Teala. Bize verdiği zahir ve batın bütün rızıkları nimetle şunu muazzam derecede muhabbet beslemek zorundayız bu Errazık ve Errazak isimlerinin bir gereği olarak. Rızkın kendisi değildir asıl olan. O rızıktaki berekettir aranılan özlenilen, istenilen Müslüman tarafında. Müslüman rızkın çokluğuna değil bereketine bakar. Çünkü zahiri çokluk gözükmeyen bereketin yanında hiçtir. Bolluk dediğimiz şey, bereket dediğimiz şey zahiri çoklukla alakalı değildir. Ayşe validemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde şöyle bir vardı. Onun dibinde zahiren vardı. Buğday, arpatürü yemek yapılan bakliyat. Ondan alır alır yapardım, alır alır yapardım. Uzun süre bundan kullandım diyor. Bereket işte bu. Sonra bir gün muhtemelen şeytan dürtüsü bu. Ne kadar kalmış deyip tartayım dedim diyor. Tarttım çok kısa bir zaman sonra bitti diyor. Bundan dolayı aileler derler ki bu Ayşe validemizin sözünden dolayı bu tip şeyler tartılmaz, Ölçülmez. Ne kadar var diye bakayım işte ayda şu kadar gidiyor şu kadar gitmiyor diye efendim hesap kitap yapayım peşine düşmeyin diyor. Bu çünkü ölçüyü bildin mi artık sen o bereketin kapısını kapatmışsındır. Şimdi vardır para çoktur göz açı kıpayıncaya kadar geçer gider. Uçmamıştır. Gelerekmiştir ama bir hayır görmemişsindir. Azdır para o çok iş görür. Bayram markasında Çok iş yaparsın. Bereketlendir allah Teala. Varlığın rızkın çokluğu değildir asıl olan Müslüman için. Bereketidir, hayrıdır. istifade edilmesidir, çok istifade edilmesidir. Peki, bereketi neyi gerektirir? Bereketi takvağa gerektirir. E, takva nedir takva kardeşler? Sakınmaktır. Emirlere itaattir. Yasakları terk etmektir. Bir insanın takvası ne orandaysa, bereket o oranda onunla çoğalır. Takva ne kadar azalırsa, bereket o oranda gider. Bakın allah Teala Talak suresinde diyor ki, men يَتَّقِ Allah'e يَجْعَلْ لَهُ Her kim Allah'tan sakınırsa, takva sahip olursa o onun için çıkış yolu yaratır. ve رَزُقْهُ مِنْ هَيْثُ لَا Ve hiç hesap etme diyeden onu rızıklandırır. İşte bereket budur. Takva, berekete sebeptir. İman ve takva, salih amel, berekete sebeptir. O zaman şunu bileceğiz. Bu önemli. Zıttı da önemli. Eğer biz hayatımızda, evimizde, yuvamızda bereket istiyorsak, umuyorsak takvaya sarılacağız. O ev Allah'ın sevdiği, razı olduğu işlerle donanmış bir ev olacak. Buna gayret edeceğiz. Çünkü aksi takdirde isteyen ise bu bereketin hayrın gitmesine, faydalı olamamasına, hayır elde edilememesine sebeptir. Masiyetlerin terk edilmesi gereği de bundan dolayıdır. Bir sebep de bundan dolayıdır. Yani itaatin, Peşin karşılığı hem dünyada var hem de ahirette bırakılan karşılık var. Masiyetin karşılığı dünyada bereketin gitmesiyle ahirette ise asıl ceza bekliyor. Bunun delili de şudur. Nahl suresinde Allahu Teala der ki Allah bir beldeden misal verir. Orası güven ve huzur içerisindeydi. Güven ve huzur içerisindeydi. Oraya her taraftan bol rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı. Allahu Teala'nın o güven ve huzur içerisinde her taraftan rızkı bol gelen ahaliye korku ve açlığı verme sebebi nedir? O kulların Allah'a nankörlük etmesidir, küfran etmesidir, isyan etmesidir. Diğer bir etki, rızkın en büyüğü cennettir, cennet lütfunu cennet rızkını elde etmeye çalışmak Müslüman'ın en büyük hedefi olmalıdır. O da az önce söylediğimiz gibi takvadan geçmekte. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın Rezak ismine iman etmek kişinin kalbindeki cimriliği de giderir. Ve ihtiyaç sahiplen ihtiyacını görmeye onu teşvik eder, yönlendirir. Mazlumun, mağdurun, yetimin, dulun ihtiyaçlarına bakmayı, onun ihtiyaçlarını görmeyi ve bu şekilde Allah-u Teala'nın Rezzak isminin yeryüzündeki bir simetrisi, bir vesilesi, rızık vesini, dağıtma vesilesi olmaya gayret etmeye onu yönlendirir. Çünkü bu geniş rızkın şükrüdür aynı zamanda. Eğer Allah-u Teala bizlere lütufu keremiyle bol rızık veriyorsa ki gerçekten üzerimizdeki rızık saymaya kalkırsak sayamayız. Bol rızkı veriyorsa bu bol rızıkın şükrünün nasıl yapılacağını biliyoruz. O rızık Allah yolunda kullanacak. Allah-u Teala bu şekilde okulların nasıl amel ettiğine de o bol rızkan karşılık, nankörlük mü yaptı yoksa onun seveceği işlere yönelerek e, hamd mü etti onu da imtihan ediyordur. Allah Azze ve Celle bizleri sevdiği ve razı olduğu işlerine yönlendirsin. Sevdiği ve razı olduğu işleri bizlere kolaylaştırsın. Hayrul razı gelin Allahu Allah-u Teala'nın yeryüzündeki e, göstergesi olan, mahlukatın rızıklarına vesile yaptı kulların hepsini razı ve celle Samed olan Allah-u Teala'yı da hakkınca tazim edebilmeyi, sevebilmeyi ve dünyevi ve okrevi tüm hususlarımızla ona yönelip ondan istemeyi başkasına ihtiyaç duymayacak şekilde bizim ihtiyaçlarımızı gidermesini ondan temenni ediyoruz, istiyoruz. Eğul gavli hâda, estağfurullah, l-azîmâli, alekum müminin.